Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyeyi vel mursalin. Ve ila cemil evliyeyi. Ve elhamdülillahi ya Rabbil alemin. El-efalul husna ve aşkı anlamaya çalışıyorduk. Alemlerin Rabbini anlamaya çalışıyorduk daha doğrusu. Bize nasıl nazar ettiğini, bize yaptığı muameleden anlamaya çalışıyorduk. Onun katındaki yerini, yerimizi anlamaya çalışıyoruz aynı zamanda. Hepsi iç iş içe hepsi beraberdir. Bir kul ne kadar marifetullah'a sahipse, yani ne kadar Allah bilgisini, Allah'ı biliyorsa, onun imanı ona göredir. Abdiyeti ona göredir. Allah'a karşı haşyeti, edebi, teslimiyeti ona göredir. Olmayan bir marifet imana dönüşmez. İman olmaz yani. Kendimize göre bence Allah böyledir demekle o Allah olmaz demiştik. O onun kendi kendine ürettiği puti olmuş olur. Allah kendini nasıl tanıtıyorsa öyle tanımak lazım, öyle anlamak lazım. Ayetleri dinlerken bunu net olarak anlarız. Allah haber vermiştir. Karşımızda bir düşmanımız vardır. Bize düşmanlık yapan, bizi küfre sürükleyen, şirke sürükleyen, nifaka sürükleyen, cehalete, zanna, vehime, vesveseye sürükleyen bir azılı bir düşmanımız vardır. Kimdir o? İblis ve iblise tabi olan şeytanlar. Eğer bizi tuzaka düşürürse, orada bütün hayatımız boyunca çırpınır dururuz sadece. Bunun için de mutlaka Rabbimizi bilmemiz, tanımamız, anlamamız gerekir. Yani marifete, marifetullaha sahip olmamız lazım. Bu marifetin imana dönüşmesi lazım. Yoksa o tuzakta çırpınır dururuz. Bin sene ömrümüz de olsa... Ondan, oradan kurtulamayız. Kurtulmamızın tek bir çaresi vardır. Rabbimizi bilmek. Rabbimizi tanımak. Dolayısıyla Rabbimize iman etmek. Ümmetin sorunu bu sorundur. İnsanlığın sorunu bu sorundur. Rabbini bilmeyince, tanımayınca, anlamayınca kendini de bilmiyor. Kim olduğunu bilmiyor neye geldiğini bilmiyor. Ya da bilmek istemiyor, anlamak istemiyor, anlayınca bile ben anlamadım diyor. Ama Allah öyle buyurmuş ayet-i kerime insanların çoğu şükretmez, insanların çoğu akletmez, insanların çoğu iman etmez. Kim şeytana uyarsa, tabi olursa, Hepsini cehenneme dolduracağım dedi. Söz benden çıkmıştır. Bunu böyle yapacağım. Bak haberiniz olsun. Ya beni dinlersin. Beni dinlemeyince dinleyeceğin başka kimse kalmaz. Şeytani dinlersin. Şeytana uyarsın. Onun için insanın kendini ciddiye alması gerekir. Kendini ciddiye alan Rabbini ciddiye alır. Rabbinin Kelamını ciddiye alır, söylediğini ciddiye alır. Ciddiye alır ve gerekeni yapar. Ne kadar? Gücünün yettiği kadar. Fazlasını istemiyor zaten. Gücünüzün yettiğince. Gücünün yettiğini yaptığında Allah önünü açar. Gerekeni yapar. Bütün günahları Allah Allah affeder, ama şirki affetmez, dedi. Yani bir beşer olarak, yanlışa düşebilirsin. Hataya düşebilirsin, günaha düşebilirsin. Ama, sakın bana kafa tutmayasın, dedi. Sakın! Bunu affetmem, dedi. Sakın bana itiraz etmeyesin. Sakın, ben bir şeyi söyledimse, bunun karşısında, ben de biliyorum, sakın demeyesin, bak. Dersen ne olur? Dersen gazava uğrarsın, seni darmadağın ederim. Kim seni elimden kurtarır? Sakın bunu yapmayasın. Senin böyle bir hakkın yoktur dedi. Bak günah işlemi hakkını veriyor. Yanlış yapma hakkını veriyor. Ama şirk işlemi hakkını vermiyor. Hatta öyle ki mecbur kaldığında Allah leşi, kani, domuz etini haram kılmış ama diyor mecbur kalınca yiyebilirsin. Mecbur kalmışsın. Ama gönlünden bana itiraz etmeni kabul etmem, edemem. Seni ben yaratmışım. Sen nasıl benden daha iyi bilebilirsin? Nasıl senin söylediğin, benim söylediğimden daha güzel olabilir? Yani sen, sana akıl vermişim ve sen bunu biliyorsun. Yetmez. ''Senin fıtratına bunu yazmışım, göstermişim, kendimi sana tanıtmışım.'' Hani buyuruyor diye ''Allah, Adem'in belinden zürriyetini alıp, onları, onlar üzerinde, kendi kendileri üzerinde şahit tuttu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' Onlar ne dedi ki? ''Kalû bela Evet, sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz. Biliyorsun. Devamında ne buyurdu? Neden bunu böyle yaptık? Kıyamet günü, biz bunu bilmiyorduk, bundan habersizdik demeyesiniz diye. Ben sana bütün bunları yaşatmış ve tattırmışım. Yani sen fıtrat itibariyle iç aleminde, gönlünde bunu biliyorsun. Sen Rabbine şahit olmuşsun. Zaten onun fıtratında, iç aleminde bir şey yoksa, kesinlikle onu anlayamaz. Anlayabilmesi için önce onun karşılığını onun içinde olması gerekir. Fıtratında olması gerekir. Dışarıdaki vahiy geldiğinde onunla karşılaşır, evet, birbiriyle ne olur? Uyuşur, tamamdır. Eğer fıtrata aykırıysa, Allah'ın gönlümüze yazdığı vahyine, Kur'an'a aykırıysa onu reddeder. Gönül onu reddeder, bu yanlıştır, der. Bu doğru değil, der. Bu böyle değil, der. Fıtrattaki imanımız söylüyor onu. O mevcut zaten. Onun için eksigimiz budur. Bunun mutlaka olması gerekir. Ama öyle bir eksik ki bize kaybettirecek eksiktir bu. İnsanlığımızı, Rabbimizi, ebedi hayatımızı bize kaybettireceği bir eksikliktir. Öyle sıradan bir eksiklik değil. Herhangi bir ibadetin, o ibadet yapılırken orada bir eksiklik değil. İman eksikliği, insan olma eksikliğidir bu. Onun için, hep söylüyoruz, halımız ortadadır, durumumuz ortadadır. Rabbimizi dinlemediğimiz için, ciddiye almadığımız için, niye dinlemiyor, ciddiye almıyoruz? Çünkü tanımıyoruz. Kendi kendimizi kandırmışız, daha doğrusu bizi kandırmışlar. Kim kandırmış? İblis. Şeytanlarla beraber, insanları kullanarak bizi kandırmışlar. Ne demişler? namazını kıl, orucunu tut. Paran olursa zekat verirsin, hacca da gidersin. Zaten bir de kelime-i şehadet söylüyorsun ya tamam. Sen cennete gidersin dediler. Ama Rabbimizi dinleyince bunun böyle olmadığını anlıyoruz. Onun bizden onun bizim üzerimizde bir muradının olduğunu anlıyoruz. Bizden bir şey istiyor. Yani Allah eğer insanı yaratmışsa bütün saydıklarımız insan içindir. Dünya insanı için, imtihan insanı için, cennet insanı için. Peki Allah için ne var? Onun için de bir şeyin olması gerekmez mi? Yani onun da bir muradın olması gerekir. O da bir şeyden tat almıyor mu? Haz almıyor mu? Muhabbet almıyor mu? Almıyor dersek bu durumda biz bir robota iman etmişiz demektir. Duygusuz, düşüncesiz bir robota Allah değildir. Bu puttur. Bu heykel. Böyle bir şey olur mu? Allah kendindekini kuruna vermiş. Onun için kul kendi üzerinden Rabbini bilmesi, tanıması, anlaması lazım diyoruz. Allah seviyor mu? Seviyor. Neyi seviyor? Kurunun kendisini sevmesini seviyor. Yani iman etmesini seviyor. Yani avdolmasını seviyor. Yani hiçbir şeyi onu sever gibi sevmememizi istiyor. O da bundan haz alıyor, muhabbet alıyor. Yani beşeri seviyeden ancak böyle izah edilebilir. Onun için bir kul bir tavrıyla, haliyle Rabbini sevindirebilir, bir tavrıyla da gazaplandırabilir. Yani muhatap olduğumuz Rabbimiz bizim tavrımızdan dolayı sevinebilir ya da küsebilir, darılabilir ne buyurdu? Rabbin sana küsmedi, sana darılmadı, sana gazap etmedi. Bak kızıyormuş, küsüyormuş, darılıyormuş, gazap ediyormuş. Her neyi emretmişse, bunu yap diye Allah böyle yapanları sever dedi. Bu durumda onu sevindirdi ki seviyor. Evet, muhatap olduğumuz Rabbimizi anlamamız gerekir. Onun anlattığı gibi yalnız. Mesela Resulullah Efendimiz çok nazik bir kul. Hiç kimseyi kırmayan, üzmeyen, serçe bakmayan, biri onunla konuşunca onu bütünüyle dönüp onu ciddiye alan biri. Nasıl ki bu böyleyse elbette ki Karşısındaki insanlardan da o tavrı bekliyor. O zaten öyledir. Ona göre doğru tavır odur. Gerisi yanlış. <gülüyor> Eğer Resulullah Efendimiz böyleyse, acaba Allah'ı nasıl anlamak lazım? Çok nazik. Evet. Kendisine yakın olanların, Küçücük bir tavrından küçücük bir düşüncesinde hemen küser, hemen darılır. Cahillerin değil, bilmeyenlerin değil, yaklaştıkça bu böyledir. Nasıl ki sevdiğimiz biri en ufak bir şey yapınca hemen kızıyoruz, darılıyoruz, küsüyoruz ya ondan. Ama tanımadığımız biri onun haline, tavrına kızmıyoruz. Ne kadar tanıyor, ne kadar seviyor, ne kadar yakınsa bize o kadar. Ondan etkileniyoruz demektir. Allah dostlarından bir zat, meczup bir zat. Yani böyle halkın deli dediği bir zat böyle çarşının, pazarının içinde yürüyormuş. Bu arada çocuklar ona oradaki o sebzelerin, meyvelerinin kabuğunu alıp ona atıyormuş. O da kendini bile korumaya çalışıyor eliyle. Kimseye kızmıyor, bir şey demiyor kimseye. Sadece kendini korumaya çalışıyor, çocuklar yapıyor. Delidir ya. Allah dostlarından bir zat da böyle bir esnafın yanında oturmuş, o da seyrediyor onları. Gelirken biri ona bir gül vermiş, elinde bir gül varmış. Tam önlerinden geçerken, o meczup zat kendini korumaya çalışıyor, o karpuz kabuğundan pişileri de Önüne geldiğinde o da o gülü alıp böyle üstüne atıyor onu. Gül ona dokununca bir bağırdı. Tabi Özdat dedi ki, yani millet sana kapıs kabuğu atıyor, sana taş atıyor, sana domates atıyor, her şeyi sana atıyor, sen kimseye bir şey demedim ben sana gül attım. Dördü olsun, onlar beni tanımıyor, sen beni tanıyorsun. Senden gül de gelse beni incitir, sen bana atamaz. Gül de gelse, sen bana gül de alsan beni incitir. Allah'a yakınlık da böyledir. Allah'a yaklaştıkça durum böyledir. Söylemiştim. Neyi affetmiyor? Şirki affetmiyor. Küfrü affetmiyor. Nankörlüğü affetmiyor. Yani kul gönül itibariyle benden bir şey olmaz dememesi gerekir. Şunu şöyle yap, yapayım ya da yapmayayım derken muhatabının, aremlerin Rabbi, kendisini yaratan Rabbi bununla beraber öyle bir kıymet, öyle bir deger, öyle bir şeref vermiş ki, öyle bir sevmiş ki tavrı onu incitir. Fikri, düşüncesi onu incitir. En çok inciten şey kulun gönlünden geçirdiği yanlış şeylerdir. Yanlış şeyler. Yani böyle şirke düşürecek, küfre düşürecek ya da nankörlüğe sebep olacak şeyler. Bunu kabul etmiyor. Evet, biraz önce söyledim. Şeytan bizi bu hale getirmiş. Daha doğrusu şeytan alimlerimizi kullanıp, bizi bu hale getirmiş. Mesela, televizyonu açalım, 20 tane alim konuşuyorsa, bunun mutlaka, en fazla onda biri, alemlerin Rabbinden söz eder. Gerisi, gerisi bildiğimiz şeyler. Ne zamana kadar bunu böyle anlatacaksınız? Allah'a abd olmak demek, Allah'ı aynı zamanda tanımak demektir. Yani ibadeti değil, abdiyeti anlatman lazım. Bizim ona nasıl abd olmamız lazım? İbadeti zaten biliyoruz. İbadeti bilmeyen kimse yoktur. Bize abd olmayı anlatmanız lazım. Ama kendisi de abdolmamış ki zaten. abdolma zaten bilmiyor ki. Hata onları dinleyendedir. Onları dinleyip ciddi alandadır. Onlara alim diyendedir. Öyle anlatıyor. Tabi anlatınca bu sefer ne anlarsın? Herhalde Resulullah Efendimiz de böyle anlatmış, böyleydi der. Zaten onu da öyle anlatıyor, kendisi gibi anlatıyor. Bu da yetmez. Fikri, düşüncesi neyse, imani neyse Rabbini de öyle anlatıyor, peygamberini de öyle anlatıyor. Kendine göre. Onun anlattığı ne alemlerin Rabbidir, ne de Resulullah Efendimiz'dir. Kendi nefsini anlatıyor. Ağzı belli, min Şeytan rejim. Bismillahir <gülüyor> Allah'ın Rahim. Allah'ın elefaları husnasından cay. Birini anlamaya çalışıyorduk. Geldi, gelir, getirir. Ya da getirecek. Tabi beraberine ek alınca farklı manalar ifade eder bu sefer. Ahiret yurdu dediği Allah, ahireti, ahiret yurdunu, yani ebedi hayatı, yeryüzünde kibirlenmeyen, büyüklenmeyen, büyüklük taslamayan, bununla beraber fitne çıkarmayan, bozgunculuk evet, yapmak istemeyenlere ait kılmışız, onlara ait kılarız. Bunlar takva sahipleridir. İşte, ebedi hayat, güzel, son takva sahiplerindir. Allah'a karşı sorumluluğunu bilip yerine getirenlerindir. Eğer Allah'a karşı sorumluluğunu bilip yerine getirmiyorsa, bu durumda ne yapmıştır? Büyüklenmiştir, kibirlenmiştir. Allah'a karşı kibirlenmiş. Yani ben biliyorum dediğimi zaten, İblis'in söylediğini söylemiştir. İblis'in durumuna düşmüş, iblis'in peşine düşüp onu takip ediyor demektir. O da ona yolu gösterir zaten. Yarın kıyamet günü kim bir iyilikle gelirse mutlaka onun için ondan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse sadece o kötülüğüne yanlışına karşılık verilir. Onu görür sadece. Sana bu Kur'an'ı indiren buna beraber onu okumayı, anlamayı emreden farz kılan Allah mutlaka seni döndürülecek yere de döndürecektir. Kendine döndürüp kendine getirecektir. De ki Rabbim hidayetle geleni de delalete düşeni de elbette ki apaçık bilendir. Bilendir buna beraber kullarına da gösterendir. Neyle gösteriyor? Ayetleriyle, ile gösteriyor. Onun için ısrarla söylüyoruz. Her neyi söylersek söyleyelim. Yapıp yapmamak ayrı şey. Biri tembellik yapıp, Allah'ın bir emrini gerektiği gibi yerine getiremeyebilir. Ya da, kendine hakim olamayıp bir yanlış yapabilir. Ama yanlışa bu doğrudur diyemez, ya da yapmadığı bir şeye, Allah'ın emrine bu olmasa da olur diyemez. Söylerse ne olur? Söylerse kafir olur. Yani biri gece gündüz içki içse ama içki haramdır dese ne olur? İçkinin günahını alır, günahkar olmuş olur. Ama biri içki içmese, içki o kadar önemli bir şey değil dese ne olur? Kafir olur. İmam meselesi bu. bu, böyle basit bir şey değildir. Yani Allah'ın emri hafife alınmaz, basite alınmaz. Hele bir de ona yanlış denirse ne olur? Allah'ın gazabına sebep olur. O gece gündüz işeni affeder, bunu affederim dedi, ötekini affetmem dedi. Çünkü o benden daha çok bildiğini iddia etmiş. Bana kafa tutuyordur. Benim yarattığım bana kafa tutuyor. Afeder mi? Ne burada et kerimede? İnsan kendi yaratılışına bakmadan Allah ile mücadele etmeye kalkıştır. Mücadele bu. Ağzımızdan çıkan her kelime için böyledir bu. Allah sorsa kulum bunu niye söyledin? Senin vereceğin tek bir cevap vardır. Ya Rabbi, sen söyledin. Sen söyledin, onun için ben söyledim. Ben senin söylediğini söyledim. Yoksa senin söylediğinin yanında, karşısında ben nasıl söz söyleyebilirim kul olarak? Demesi lazım. Diyebilmesi lazım. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Allah kıyamet günü Hazreti İsa'ya soracak. Sen mi beni ve ve anamı İki ayrı ilah edinin dedin, Allah'tan başka. Ne diyor Hz. İsa? Cevap veriyor. Haşa ya diyor. Ben hakkım olmayan bir şeyi nasıl söylerim? Böyle bir şey söylemekte sana sığınıyorum. Buna beraber sen bunu benim söylemediğimi biliyorsun. Ben onların işlerindeyken zaten buna müsaade etmedim. Sonra sen beni aldığında ondan sonra onların hali neydi sen biliyorsun, ben bilmiyorum. O cevap veriyor. Allah soruyor yani. Söylemediği bir şeyin hesabını soruyor. Bir de söylese ne olur? Niye Allah bize haber veriyor böyle? Dikkat edin. Herhangi bir şeyi değil söylemek, söylenmesine bile en ufak bir katkın olursa hesabını sorarım demektir bu. Ama insan konuşuyor. cehenneme giden çok insanın belki konuştuklarından dolayı gittiğini söylesek öyle fazla bir şey söylememiş oluruz. Dilinden dolayı derken sıradan bir konuşma değil. Allah adına konuştuğundan dolayı. Çünkü insanlar o yanlışları dinledikçe yanlışları doğru olarak zanneder. Kim konuştuysa, kabul ettiyse, tasdik ettiyse ya da dinlediyse bu durumda oraya katkı vermiş, katkı sunmuştur. De ki hak geldi batıl yok oldu. Her ne gelirse gelsin, kendi fiiliyle ilgili ne gelirse gelsin, Allah ile geliyor. Onu getiren Allah'tır. Evet, hakkı getiren Allah'tır. Evet, hak gelince ne olur? Batıl yok olur. Hak, nurdur. Batıl karanlıktır. Doğru geldiğinde yanlış yok olur. Ama kimin için? Elbette ki gözü görenler için. Akrini kullananlar için. Evet, hak geldiğinde karşısındaki batım yok olur. Olmalıdır. Hak Allah'ın kelamidir. Bir gönüle ayetler geldiğinde orada yanlış fikir, düşünce ne varsa yok olması gerekir. Yok olmuyor mu? Sen hakı kabul etmedin demektir. Hak'ı inkar ediyorsun demektir. Hakkı yok sayıyorsun demektir. Gönlündeki bütün fikirlerin, düşüncelerin ve Allah'ın vahyi karşısında, ayetleri karşısında yok olması gerekir. Allah öyle söylüyor. Yok olur dedi. Yok olmuyorsa hak o gönüle gelmemiş. O gönül kendindekini tutup hakkı içeriye almıyor ve reddediyor. Çünkü içeriye alırsa onu yok eder. Etmelidir. Eğer... Bütün ayetlere karşılık hala biz kendi fikirlerimize, düşüncelerimize ya da o kendi kendimize zannettiğimiz şeytanın verdiği vesveselere saplanıp kalıyorsak bataka batmışız. Hakkı gönlümüze davet etmiyor, gönlümüzü ona açmıyoruz. Hak geldiğinde bile onu kapatıyoruz. Gönlümüzü Hakk'a kapatıyoruz demektir. Gönlünü Hakk'a kapatan Hakk'ı bulamaz. Hakı kaybeder, kendini kaybeder. Evet, Hak geldiğinde muhakkak ki batı, muhakkak ki yok olucudur, yok olur. Yok olmadıysa hak gelmemiş demektir bu. Andolsun ki sizden önceki evet, nesilleri, onların Resulleri kendilerine ayetlerimizi apaçık delilleri getirdikleri halde onlar zulme, saptıkları için, zulme saplandıkları için, karanlığa saplandıkları için iman etmediler biz de onları yıkıma uğrattık, işte biz Allah'a karşı suç işleyenleri, cürüm işleyenleri böyle cezalandırırız ceza geliyor demektir Allah insanların İman etmek istemeyince her türlü uyarı, ikazı görse de iman etmiyor, dedi Allah. Bir örnek veriyor, karada da denizde de sizi gezdiren O'dur. Size yolculuk yaptıran, vasıralarda size yolculuk yaptıran O'dur. Bir de mesela örnek veriyor, öyle ki gemide giderken, siz gemide burunduğunuz zaman, gemi böyle tatlı bir rüzgarla onu yüzdürürken, gemide yolculuk yapıyorsun, misaf veriyor Allah. Tam böyle o muhabbet halindeyken, bununla böyle sevilmekteyken, birden ansızın çılgınca bir fırtına eser. Gelip çatar. Her tarafı dalgalar, kaplar. Dalgalar onları gemiyi kuşatır, evet, bir sağa bir sola evet, salamaya başlar. Öyle bir hal alır ki dalgalar onları kuşatmış, artık gemi battı batacak. İçindekilerini Allah anlatıyor. O anda bütün gönülleriyle dini Allah'a has kalarak Allah'a yalvarmaya başlarlar. Yapılacak bir şey yok. Geminin içinde gemi denizin ortasında batacak. Eğer fırtına durmazsa batıyor. Geminin bütün insanlar için bu böyleymiş. O anda kafiri de mümindir, müşriki de mümindir. Başka şey yok çünkü. Bir tek Allah'a sığınıyor. Allah söylediyse bu böyledir. Evet. Bütün gönlüyle katıksız olarak, oraya hiçbir şey iştir, koşmadan sadece Allah'a yalvarıp, bizi kurtar, beni kurtar, der. Bize de derler ki, yeminle söylerler, bütün gönülleriyle söylerler, eğer bizi buradan kurtarırsan, şükredenlerden olacağız, derler. Allah'a şükreden kullar olacağız. <gülüyor> Rabbimize teşekkür edeceğiz. Hem bizi buradan kurtardığı için, hem bundan sonraki hayatımız için ona şükreden kullar olacağız derler. Ama Allah onları kurtarınca, onlar eski hallerine döner, eski saygısızlığını yapmaya devam eder. Eski taşkınlığı eskiden nasıl yapıyorsa öyle yapmaya yine devam ederler. Allah bu sefer bütün insanlara hitap ediyor. Ey insanlar! Sizin bu taşkınlığınız, haddinizi aşmanız sizin kendi aleyhinizedir. Bu dünya hayatı geçici bir hayattır. Geçici olarak oradan menfaat ediyorsunuz. Size ikramda bulunmuşum. Ebedi bir hayat sizi bekliyor. Muhakkak ki sizin dönüşünüz banadır. Evet, bize geldiğinizde de biz de sizin yaptıklarınızı size haber vereceğiz. bir önünüze koyup haber vereceğiz. Bak nasıl yapmışsın. Evet, ayet devam ediyor. Her ümmetin bir Resulü vardır. Kimseyi öyle tek başına huzura alıp ele hesaba da çekmiyoruz. Her ümmetin bir Resulü var. Resulleri geldiği zaman aralarında... ...adaletle hüküm verilir. Hiçbir şekilde, hiç kimse zulme uğratılmaz. Resulleri niye, niye götürüyor? Resulü her şeye haber vermiş ya, itiraz edemez. Söyleyecek, ben sana bunu anlatmadım mı, ben sana bunu söylemedim mi? Allah'ın emrini anlatmadım mı? Allah bir gemiyi örnek verdi... Bütün hayatımız böyledir. Bu gemi olması şart değil. Aynı şekilde mesela biri bakarsın, diyelim ki hapse düştü. Aynı şeyi söyle, bu sefer beni kurtar, şükreden bir kul olurum, bundan sonra doğru yapacağım, güzel yapacağım. Kurtuldu, baktım gene eski haline devam etti. Ya da hastalandı, baktı ki gidiyor, başladı tövbe etmeye, bana imkan ver, bu sefer böyle yapacağım der, şükrederim der. Bakıyorsun iyileşti, eski haline devam etti. Allah böyle yapıyorsa mutlaka kulü kendisine dönsün diyedir zaten şükretsin. Rabbine teşekkür etsin. Bununla beraber güzel yapsın diyedir. Kazansın diyedir. Bir kısmı evet. Şükredip kazanıyor ama bir kısmı da öyle kaybediyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Ve her şey her şeyi yapan Allah'tır. Allah'ın bir muradi varmış. Nasıl ki deryada geminin içindekiler için fırtınayı koparıp, onları bu şekilde uyarıp ikaz ediyorsa kendisine dönsün diye, kul hayatı yaşarken bu imtihan deryasında mutlaka böyle hallerle karşı karşıya gelir. Bu Allah'ın ihsanidir, O'nun ikramidir. Ey insanlar, Rabbinizden size bir nasihat gelmiş, üyüt gelmiş, onu dinleyin. Bununla beraber bu sizin gönülleriniz için bir şifa, bir hidayet, bir rahmettir diye. Allah'ın ayetleri hem şifadır, hem hidayettir, hem rahmettir. Rabbinizi dinleyin buyurur. Beni dinle pişman olmazsın diyor. Beni dinlemezsen pişman olursun diyor. Allah'ın anlatım tarzı herkesin anlayacağı şekildedir. Hiç kimse ben anlamadım diyemez, öyle anlatır. En akıllısı da anlar, en aklı çalışmayan da anlar, en alimi de anlar, en cahili de anlar. Hangisi neyi ne kadar anladıysa, ona gerekli olan odur, lazım olan odur. Onun onunla amel etmesi gerekir. Bugün bir şey anlar, üç gün sonra başka bir şey anlayacak, bir ay sonra başka bir şey anlayacak. Ama hepsi aynı yerde mevcut. Onun için buyuruyor diye ayet-i de. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa Rabbinin kelimeleri bitmez. Sen bunu izah edemezsin. Hepsi içinde. Biz ne yapıyoruz şu anda anlamaya çalışırken? O sonsuz deryadan içmeye çalışıyoruz. İçip hidayeti bulmaya çalışıyoruz. Gönlümüz şifa bulsun istiyoruz. İyileşelim mi istiyoruz? rahmetin içine girelim istiyoruz, rahmet, rahmettir, şifadır, hidayettir. Biri ters tarafa gittiğinde, ille de küfürde ısrar ettiyse, ben anlamadım, bilmiyorum diye ısrar ettiyse ya da işine gelmediği için farklı farklı bahaneler ürettiyse, Allah'ın kelimesi onun üzerinde hak olur, azap kelimesi. Böyle olunca, bunu hak edince artık iman etmez, artık iman edemez. Rabbini o kadar küstürdü, darıltı, gazaplandırdı ki ne dedi ona, cehenneme kadar yolun var dedi. Artık kimse ona yardım edemez. Biliyoruz mesela, babası peygamberdir, evladı iman etmiyor Nuh aleyhisselam gibi. Aynı şekilde hanimi ona iman etmiyor. İbrahim aleyhisselamın babası ona iman etmiyor. Resulullah Efendimiz'in amcası ona iman etmiyor. Köfründe esrar ettiği için, direndiği için, Rabbinden, Rabbinin kelamından yüz çevirdiği için, anladığı halde anlamamış gibi yaptığı için. Böyle olunca azap kelimesi üzerinde hak olur, artık onlar iman etmezler dedi. Aynı şekilde Resûlullah Efendimiz de öyle buyurmuştu. Sen sevdiklerine hidayet verici değilsin. Hidayet Allah'tandır. Sen sadece davet eder Allah'ın ayetlerini okursun. O beni kabul etmemişse, sen istediğin kadar onu sev, ona hidayet veremezsin dedi. Onlara hangi ayeti getirirsen getir, hangi ayeti okursan oku, onlar o elim azabı görünceye kadar iman etmezler. Ne zaman cehennemi görülüyor o zaman iman eder. Onu görünceye kadar iman etmez. De ki, ey insanlar, muhakkak ki size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim hidayete ererse, o ancak kendi nefsi için hidayete ermiştir. Kim de hidayetten saparsa, o da kendi aleyhinde sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim, de. Allah diyor, onların muhatabı ben. Sen sadece benim söylediğimi aktar, kabul ederse, gelir seninle olur, seninle yürür. Etmezse ben senin üzerinde bir vekil değilim diye. Onların üzerinde vekil değil, müminlere vekil midir? Evet, müminlere vekildir. Kendisine iman edenlere vekildir. Kıyamet günü geldiğinde o günde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz, söz söyleyemez. Allah'ın izin verdikleri müstesna. Evet. İnsanlardan kimi kaybetmiştir, bedbaht olmuştur, kimi de bahtiyar olmuş, kazanmıştır. Allah'ın izni olmadan kimse söz söyleyemez dedi, konuşamaz. Kime söz hakkı verir? Başka bir ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. O gün hiç kimse konuşamaz, Allah'ın izin verdikleri müstesna. Konuşanlar da hakkı söyler dedi. Hakkı söyler. Orada konuşanlar, burada hakkı söyleyenlerdir. Burada hakkı söyleyenler, orada Allah onlara konuşma hakkı verir. Yoksa orada konuşamaz. Hiç kimse konuşamıyor zaten. Allah'ın özel olarak konuşma hakkı verdikleri burada hakkı söyleyenlerdir. Orada konuşurken de yine buradaki gibi konuşur. Başka konuşmaz. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları tek bir ümmet kılardı. Yani herkes iman ederdi. Ama Allah irade vermiş, tercih etme hakkı vermiş. Onlar ne yaptılar? Onlara hak geldiği halde, Allah'ın vahyi ortadadır. Onlar kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Niye anlaşmazlığa düşüyor? Ayetleri kabul edemiyor. İşine geleni kabul ediyor, işine gelmeni kabul etmiyor. Biri birkaç tanesini alıyor, biz bir cemaatiz diyor. Öteki birkaç tanesini alıyor, o ayrı bir cemaat. Öteki biraz bir kısmını alıyor, o başka bir cemaat. Ama bunun sebebini Allah beyan ederken, aralarındaki kıskançlıktan dolayı dedi. Ben üstünüm diyor yani, haklı benim, doğru benim, her şeyi ben biliyorum. Senin işin kul cool olmak, burada üstün olmak değildir. Burada insanların sana âlim demesi değildir, bir şey biliyor demesi değildir. Yani Allah sana âlim demedikten sonra, bir şey biliyor demedikten sonra, bütün insanlar sana böyle söylese sen ne kazanmış olursun, bak iman etmemiş. Bak imanı yok. Böyle yapanlar için Allah ne buyuruyor? Böyle anlaşmazlığa düştü insanlar, Rabbinin rahmet ettikleri müstesna dedi. Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Kimdir o rahmet ettikleri, gönülleri rahmetle dolan. Allah rahmet etmiş, rahmetiyle muamele etmiş, iman etmiş, rahmetin içine almış Allah onları. İnsanlara bakarken de onlar rahmetle bakar. İster ki herkes rahmetin içinde olsun. Kimseye öyle cennetlik, cehennemlik demez. Herkes Allah'ın kulüdür, o da rahmetle bakar rahmetin içine girmesi için, cennete gitmesi için elinden geleni de yapar. Bunlar müstesna dedi. Zaten Allah onları bunun için yaratmıştı. Yani insanların yaratılış sebebi rahmet olmakmış. Allah'ın rahmetinin içine girmekmiş, bir de rahmet olmakmış. Allah onları bunun için yaratmış. Gerisi, ne olur gerisine hali? ...Rabbinin şu sözü gerçekleşti dedi. Ben bir kere söylemişim. Söz benden çıkmış. Yani kim şeytana tabi olursa... ...hepsini cehenneme dolduracağım demişim. Evet. Ant olsun ki cehennemi cinlerden ve insanlardan... ...onların tümünden dolduracağım. Kimden dolduracak? İhtilafa düşenlerden. Bir ve beraber olmayanlardan. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimdir, mümindir, Müslümandır deyip onu sevmeyen, gerekeni yapmayanlardan. Hadi şimdi gel, feryat etme. Yaratılış sebebi demek ki neymiş? Evet, daha söyledim daha önce. Farklı farklı ayetlerde Allah onu beyan ediyor. Bana var diye. وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَلَيْنْسَ اِلَّا Abd olsunlar diye. Bu temel, bu öz. Buna beraber hiçbir şeyi şirk koşmasınlar, sadece bana Abdolsunlar diye. Bir de rahmet olsunlar diye. Bir de Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye, güzel yapsın diye. Bir de eğer duanız olmasaydı, Allah size ne diye kıymet versin, deger versin, sizi ne yapsın yani? Dua için. Demek insan dua için yaratılmış, rahmet için yaratılmış, güzel yapmak için yaratılmış, Allah'a avdolmak, aşık olmak, iman etmek için yaratılmış. Bu yaratılışın gayesi, amacı, Allah'ın muradidir bu. Allah'ın üzerimizdeki muradidir. Bunun dışında bir muradi var mı? Hayır. Her neyi emretmişse bunun içindir. İnsan böyle olsun diye rahmet olsun diye, dua olsun diye, güzel olsun diye, güzellik yapsın diye, abd olsun diye, aşık olsun diye, iman etsin diye. Aynı şekilde birbirine de rahmet olsun, güzellik olsun, dua olsun, aşk olsun, muhabbet olsun diyedir. İnsan bu. Bu Allah'ın tarif ettiği insan. Yaratılışın, insanın yaratılış gayesidir bu. Yoksa bunun dışında bir amaç var. Senin amacın batıldır. Şeytan sana yol göstermiş. Kimin ismini kullanırsan kullan. İstersen Allah'ın ismini kullan. İstersen başka bir isim kullan. Allah bunu kabul etmez. O beyan etsin. Yani kulluk yolunu sana göstersin. Yaratılış gayesini sana göstersin. Sen söyle ben gidip işte şöyle şöyle. Allah'a yardım ediyorum. Hadi bakayım. Allah, biz haki söyleriz. Hak'tan haber veririz. Hak olanı size haber veriyoruz. Bu haberlerden hem sana hem de müminler için hem bir uyarı hem de bir zikir, bir nasihat, bir hatırlatma gelmiştir. Rabbimizi anlamaya çalışıyoruz. her şeyi onun yaptığını buna beraber herkesin kendi yaptığından sorumlu olduğunu Allah her bir kula muamele ederken o kazansın diye iman etsin, hazreti insan olsun, Rabbini bilsin, kendini bilsin, hayatı bilsin, bilsin, gereğini yapıp kazansın diye muamelede bulunuyor. Buna beraber herkes kendi fiilinin de sorumlusudur. Çünkü Allah irade vermiş, tercih etme hakkı vermiş. Kendinden ona güç vermiş, kuvvet vermiş. İsimlerini vermiş ona. Hadi kulum yap demiş. Bazen müdahale eder. Yani biri bize bir muamelede bulunacak eğer gerekmiyorsa o yanlışsa ya da ya da bizi koruyor. Duamıza göre koruyor müdahale ediyor, bırakmaz. Eğer bıraktıysa, müsaade ettiyse yani, bir muradi var. Bizden bir şey istiyor ve bekliyor. Allah Yusuf Aleyhisselam'ı anlatırken, kısa'yı biliyoruz inşallah hepimiz zaten, kardeşleri onu kuyuya atıyor. Sonra köle olarak Mısır'da satılıyor, sonra zindana atılıyor, iftira atılıyor, zindana atılıyor, sonra Mısır'a sultan oluyor. Öyle söyleyelim. Allah öyle buyurdu ayet de. bunu biz onun için hazırladık. Yani ben onu kuyuya attırdım ama bir muradım var diyor. Sonuç itibariyle manevi olarak onu büyütüyor, yetiştiriyor. Mesela sultan der ki, manevi sultan. Sonra Allah ona peygamberliği verip kullarına onunla vahyi taşıttırıyor. Allah'ın bir muradı var. Her bir kul üzerinde böyledir. Yoksa böyle kuyuya düşünce, zindana düşünce böyle feryat etmek doğru değil. Allah bize bunu öğretiyor. Bunun için Yusuf Aleyhisselam'ın anlatıldığı kısaya, Yusuf suresindeki kısaya, kısaların en güzeli dedi, müminler için bunda hikmetler var. Birçok hikmet var. Okuyup anlayın dedi bunu. Yani Allah size hikaye anlatmıyor. Bir şey anlatıyor. Neyi anlatıyor? Her biriniz üzerinde bir muradım vardır. O ana bakıp öyle anlama onu. Bak bakalım sonra sana nasıl muamelede bulunacağım? Yani kuyuda düştün, kuyuda feryat etme. Ben yanındayım, ben seninleyim. Senin üzerinde hesabım var. İftiraya uğradın, zindana atıldın. Yıllarca kalıyor. Yani bir sene, beş sene değil. Bir peygamber. Mesela Rabbimizi... Anlamaktır, anlarken bize yaptığı muamele üzerinden anlamaktır. Ona karşı kör ve sağır davranmamaktır. Ben anlamadım, bu işte Allah ne işi var dememektir. O her ne olursa olsun, her ne olursa olsun. O Allah'tan bir muamele, kazanman için bir muameledir. Efali onun için öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz. Böylesine feryat etmemizin bir sebebi var. Ahiret sanki bize uzakmış gibi gelebilir, öyle değildir, ahiret çok yakın. Şimdiye kadar milyarlarca insan geldiler, gittiler, hepsine de yakın diye aslında, hiç farkında olmadan bir de baktılar, ömürleri bitti ve huzura çağrıldılar, davet edildiler. Ve hepsi de Rablerinin huzuruna çıktılar, Allah öyle buyuruyor. Hepsi de Allah'ın huzuruna çıktılar. Öyle vurmuş ayet-i kerimede. Biri öldüğüünde Allah'ın varacağı yer Allah'ın huzurudur. Allah onu huzuru alırken şöyle buyuruyor: Andolsun ki seni yarattığım ilk günkü gibi yalnız, yalnız ve hiçbir şeyin olmadan bak yine huzuruma geldin. Buyur. Zaten kimse bir şey götüremez. Elbisesini bile götüremiyor. Hepimiz mutlaka huzura çıkacağız. Huzura hazırlanmamız gerekir. Evet, huzura çıkarken, huzurda duracak yüzümüzün olması gerekir. Söyleyecek, konuşacak, sözümüzün olması gerekir. Allah böyle tekrar tekrar bunu haber veriyorsa ille de huzuruma geleceksin diye ısrarla haber veriyorsa gelmeden önce şöyle bir gelmeyi tefekkür et gelecek yüzün, söyleyecek sözün var mıydı? Senin için şunu şöyle yaptım şunu feda ettim bunu kurban ettim şu halimden vazgeçtim şu yanlışımdan vazgeçtim ya da şu sevdiğim şeyden vazgeçtim senin sevdiğin gibi yaptım. Diyecek bir sözümüz var mıdır? Senin için şu fedakarlığı yaptım. Şöyle şöyle yanlış yapanları affettim. Senin için. Senin için şunu kurban ettim. Diyecek bir sözümüz var mıdır acaba? Ne kadar var? Kaç tane var? Allah'ın nimetlerini düşündüğümüzde Bizim bu yaptıklarımız onun nimetlerini ne kadar karşılıyor acaba? Zaten önce nimetlerini bir bir sayar. Yoksa iki sefer sadaka verdim. Bunu ona mı sayıtacağız? Böyle şükrettim mi diyeceğiz. Evet. Burada böyle anlatmaya çalışırken bu kadar sakin durduğuma bakmayın. Aslında hiç de sakin değil. Gerçekten değiliz. Nasıl insan sakin olabilir? Bütün insanlık bizim insan kardeşimiz. Hali ne olursa olsun. Aynı zamanda yaşayanların hepsi birbirinden sorumludur. Birbiri için cennet olurlar, cehennem olurlar veya hiçbir şey olmazlar birbirleri için. Ama eğer aynı mekanda ya da yakın mekanda yaşıyorlarsa bu sorumluluk çok daha fazladır. Allah'ın kulları, Allah'ın Meleklerin secde ettiği kulları, insan. Meleklerin secde ettiği demek, meleklerden çok üstün olması gerekir onun. Halının, tavrının, gönlünün, Allah'a olan yakınlığının, Allah'ı sevmesinin, imanının mutlaka meleklerden çok daha üstün olması gerekir ki melekler secde etsin. Öyle midir gerçekten? İnsana bakınca bunu görebiliyor muyuz? Hayır, göremiyoruz. İşte feryadımız ondan dolayıdır. Efali anlamaya çalışıyoruz. Bu durumda şu anda Allah'ın hangi fiilleri tercih, tecelli etmiş burada? Hangi emri tecelli etmiş? Her ne varsa o tecelli etmiş. Yani burada zahiri olarak da öyledir, manevi olarak da böyledir. Zahiri olarak orada klima çalışıyor, klima çalışsın demiş. Işıklar yanıyor, yansın demiş. Her birimiz nefes alıyoruz, her şey onunla. Bu durumda bize ayetleri anlat demiş, bize anlatmaya çalışıyoruz, size dinleyin demiş, size dinliyorsunuz. Hepsi, bütün fiiller O'ndan tecelliyedir. O'nun emriyledir her şey. Bize anlat dediği için gönlümüz çıldırıyor böyle. Ayetlerin karşılığı olmadığı içindir. Hani ben şirki affetmem diyor mu? Affetmiyorum diyor şirki. Yani... Bir ayetteki bir kelimeyi kabul etmezsen Kur'an'ı kabul etme demektir. Böylesine felaket bir şey. Bir ayet sana ağır geldi, imanını kaybettim. böylesini böyle bir şey. Feryadın bundan dolayıdır. Ben anlatabiliyor muyum? Hayır, kesinlikle hayır. sonsuz bir deliyadan böyle içmeye çalışıyoruz. İçip gönlümüz şifa bulsun, rahmetle dolsun, hidayet bulsun diye içmeye çalışıyoruz. Yoksa anlatmak gibi bir imkanımız zaten yoktur. Harşa olur mu? Yaratılmış kul, kullar alemlerin Rabbini nasıl anlatabilir? Ancak kendisiyle ilgili olan Allah'ın kendisine bildirdiğini anlamaya çalışır ki gereğini yapmak için. Mutlaka herkese ölüm gelir ve herkes Allah'a kavuşur. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar hösrana uğramışlardır buyurdu. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar yani evet doğrudur ama deyip gerekeni yapmayanlar. İnkar edenler değil. Yalan sayanlar. Evet. O an geldiğinde o saat geldiğinde. Bu onlara aniden gelir, ansızın. Bir de bakıyor ki Allah ona gel dedi yani. Ne yaparlar onlar? Günahlarını sırtlarına yüklenerek, o dünyada, dünya hayatını yaşarken soru, sorumsuzca yaptıklarından dolayı yazıklar olsun bize derler. Dikkat edin o sorumsuzca yaptıkları şeyler, yüklendikleri şeyler ne kötüdür. Evet, sorumsuzca. Takva olmayınca, takva sorumluluk, takvasızlık sorumsuzluktur işte. Bizim ayetlerimizde iman edenler sana geldiklerinde onlara de ki, selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi zatına yazmıştır, farz kılmıştır. Kimler için? iman edenler için. İçinizden kim bir cehaletle cehaletinden dolayı bir yanlış, bir kötülük, bir günah işlerse sonra tövbe edip kendini ıslah ederse muhakkak ki Allah gıfır ve rahimdir. Magfuret eder onun rahmetinin içine alır. Kime söylüyor? İman edenlere. Bir de iman edenlere selam söylüyor. Kimdir o iman edenler? Onu sevenler. Sormak lazım. Allah sevilmeye layık değil mi? Allah'ın sözü, kelamı sevilmeye layık değil midir? Allah'ın Resulü sevilmeye layık değil midir? Allah'ı sevenler Allah'ın sevdikleri müminler. Ben müminim diyenler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler. Sevilmeye layık değil midir? Neyi seviyoruz? Eğer imanı da sevmeyeceksek, Sevmeyi sevmeyeceksek, Kulun Allah'ı, Allah'ın kulunu sevmiyeceksek. Neyi seveceksiniz? Neyi seveceğiz? Nasıl bir iman olur bu? İman olur mu? İman olmaz. İş sevmekte bitiriyor, bitiyormuş. Allah kulundan iman istiyor, abdiyet istiyor, güzellik istiyor, dua istiyor. Nedir bunların hepsi? Hepsi sevmek. Allah kulunun kendisini sevmesini seviyor. Muradi budur. Muradı, kulü kendisini sevsin istiyor. Bütün mahlukat üzerindeki muradı budur. Onun için bütün mahlukat yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder buyurdu. Rabbini hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Hamd ile tesbih etmek demek sen övülmeye layıksın. Sen en güzelini yapmışsın. Sen en güzelsin. Sen tek güzelsin. Sen subhansın. Senin güzelliğin hem zatı güzelliğin Esma güzelliğin, buna beraber fiili güzelliğin, hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey ona benzemez. Bundan daha güzel olamaz. Ne bir eksik, ne bir fazladır demektir. Seni seviyorum. Ben. Evet. Bizden de öyle söylememizi istiyor. Elhamdülillahirrabbilalemin derken bunu söylüyoruz. Bütün alemlerden, sana hamd olsun diyoruz yani. Bütün alemlerden ham sana mahsustur. Övülmek sana mahsustur. Güzellik sana mahsustur. Yani o kadar güzel ki bir tek onu ifade edecek kelime ham kelimesidir. Elhamdülillah. Eğer Rabbimiz bizden sadece güzellik istiyorsa Birbirinize güzellik yapın diyorsa, birbiriniz için rahmet olun diyorsa, hayır olun diyorsa, hayırda yarışın buyurdu. Allah'a en yakın olanlar hayırda yarışanlardır dedi. Cennet için yarışın dedi. Hepiniz Allah'a firar edin dedi. Allah'a koşun dedi. Şu anda insanlık böyle mi yapıyor? Yani Allah ile aramızdaki bağ ne kadar kopmuş. Kul ile Allah'ın kelami arasındaki bağ nasıl kopmuş, bu nasıl bir kopmadır böyle. Allah insanı birbiriyle imtihana tabi tutmuş, tutuyor. Onun için insan, insan için cennet de olur, cehennem de olur. Sen insana cennet olursan, güzellik olursan, rahmet olursan, İkram olursan, yardım edersen, seversen, sevindirirsen senin için cennet oldu. O gönülden Allah'ın sevgisini, rahmetini aldın, mağfiretini aldın, yakınlığını aldın. Yok, sen ona zulmettinse, haksızlık ettinse, kırdınsa, küstünse, darılttınsa, zarar verdinse, o gönülden Allah'ın gazabını aldın, cehennemi hak ettin. Sen kazandın. Evet. İnsan insan için cennette olur cehennemde. Bakalım şu anda insanlık birbiri için cennet mi oluyor, cehennem mi oluyor? Çokunluğu söylüyorum. Elbette ki cennet olanlar vardır. Rabbini sevenler vardır. <gülüyor> Peygamberlerin güzelliğini üzerinde taşıyanlar vardır. Sahabenin, sahabenin güzelliğini üzerinde taşıyanlar vardır. Zaten öyle olmasa dünya yıkılır. Çokunluğu söylüyoruz. Söylerken gaye, onların eksikini, yanlışını söylemek değildir. Bunu görüp yardım etmektir. Bunu görüp güzelliğe davet etmektir. Allah onu neden yaratmış, niçin yaratmış, ondan ne istiyor, nasıl olmasını istiyor. Bunu anlayıp Rabbine dönsün istiyoruz. Kim yapacak? Elbette ki bunu bilenler yapacak. Bilenler sorumludur. Allah'ın bildirdikleri sorumludur. Allah bildirdiyse sorumluyuz. Bu sorumluluğu taşımak lazım. Bunu mutlaka dert edinmek lazım. Veda kutbesinde 25 bin, 125 bin sahabe var diye nakledilir. 120.000 sahabe. Resulullah Efendimiz'i veda kütbesinde dinleyen 120.000 kişi. Bu durumda kaç kişi var Bedine'de yatan? Bu 120.000'den kaç kişisi orada vefat etmiş? Yaklaşık 10.000 kişi. 110.000 kişi yok ortada. Nereye gittiler? Dünyanın her tarafına dağıldılar. Niye? Hakkı götürmek için Allah'ın vahiyini taşımak için, onları biliyor. Onların muallimi Resulullah Efendimizdir. Öğrenmişler, işin ciddiyetini biliyorlar. Ele oturup kalmadılar orada. Her tarafa, dünyanın her yerine gittiler. Hatta iki kişiye Resulullah Efendimiz Çin'e göndermişti. Orada iki sene davet ettiler, iki kişiydiler, bir tanesi, ben dayanamıyorum, gidiyorum dedi. Resulullah Efendimiz'i görmeden dayanamıyorum. Öteki bekledi, ben de biraz daha bekleyeyim. Öteki sanki meyvesini almış gibi olduğundan dolayı, tebliğ etmiş, davet etmiş, gerekeni yapmış. Artık birileri de orada yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam, iki sene yol yürüdü. Tabi atla, dövel, her neyse. Geldiğinde Resulullah Efendimiz dünyasını değiştirmiş. Ahirete gitmiş. Hiç durmadı. O yoksa geri gidiyorum deyip tekrar yola çıkıp geri gitti. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Onlar o sorumluluğu taşıdı. Mesele bir yerlere gitmek değildir. Mesele gönlümüzün böyle olmasıdır. Gerektiğinde gerekeni yapmaktır. Her türlü vesileye sarılıp gerekeni yapmaktır. Aynı zamanda yapanlara yardım etmektir, destek olmaktır. Birbirimize yardımcı ve destek olmaktır. Eleştirmeden, çekiştirmeden, yermeden, ben daha güzel yapıyorum demeden. Sen güzel yapıyorsan kendini Allah'a beğendir. Allah sana sen güzel yaptın dediyse bu doğruydü. Yoksa bütün insanlar sana sen güzel yaptın dediyse sen güzel yapmış olmazsın. Bundan bir şey kazanamazsın. Allah'ın hesabını yapmak lazım. Ahiretin hesabını yapmak lazım. Evet, bir şey yaparken de Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmadan hesabı ona veriyoruz. Allah'ın ayetlerini anlatıyorum. Burada bir yanlış kelime olsa Allah bunun hesabını sorar. Bu verilebilecek bir hesap değildir eğer bütünü bilmiyorsa, hepsini bilmiyorsa, Allah'ın muradını bilmiyorsa, bu durumda Resulullah Efendimiz bunu nasıl anlamış, nasıl yapmış, ben onu bilmiyorsa, ben nasıl söylerim, o zaman ben meal okumam lazım. Olduğu gibi meal'i söylemem lazım. O da zaten ne kadar anlaşılır? Bunu içmek lazım. İçelim diye göndermiş. Allah'ın vahyini içmek lazım. Zaten kıraat, okumak, anlamak demektir. Arkasındaki manayı da anlamak demektir. Ama tertil üzere, reddilir tertiyle, tertil üzere okumak, onu içmek demektir. Öyle gece kalk, onu oku, onu iç dedi, iç. İçmen lazım onu. Onu tatman lazım. Yani Allah'ın ayetlerini öyle bir tefekkür edip okuman lazım ki, tatman lazım. İmana dönüşmesi lazım sende. Evet. Ay, Kur'an ayı olduğu için ayetleri okuyoruz. Sadece oruç tutmakla Ramazan olmuyor. Kur'ansız Ramazan olmaz. Ramazan ayına Kur'an ayı diyoruz. Kur'an'ın indiği ay. Ama Ramazan'ın diğer ayları da kapsaması gerekir. Ramazan ayının nuru diğer ayları kapsar. Bu ne demektir? Durup dururken niye kapsıyor? Niye kapsaması gerekir? Yani onda öğrendiğimiz Allah'ın ayetlerini gönlümüze öyle bir alıp, öyle bir aklaka, imana dönüştürmemiz, amele, dönüştürmemiz, fiile dökmemiz lazım ki, diğer ayların hepsini kapsasın ve hepsi bizim için Ramazan olsun. Her gecemiz Kadir gecesi olsun. Mesela Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Diğer gecelerden bir farkı var mıdır? Hayır. İçindeki özelliği nedir? Kur'an inmeye başladı. Buna beraber Cuma günü de herhangi bir gündür ama günlerin en hayırlısıdır. Ramazan ayı o da herhangi bir aydır ama en hayırlıdır. Buna beraber Ramazan ayı Kameri takvim'e göre olduğu için bütün mevsimleri ayları da dolaşıyor yalnız. Aynı şekilde Bektullah, Kabe taştandır. Taştan, siyah taştan yapılmış. Niye her yerden, her beldeden daha hayırlıdır? Allah bize bir şey öğretiyor. Bütün bunların hepsinin merkezinde insan vardır. Kur'an insana inmiş. Beytullah'ı aynı şekilde insanların ilk ibadet ettiği yerdir. Mekke, Medine ya da Allah'ın Kudüs Allah'ın vahyi oraya insana insana indiği için, insan için, hepsi insan için. Yani kıymetli olan, değerli olan, şerefli olan insandır. Allah İnsana muamelede bulunur, bulunurken, bulununca efali tecelli ediyor burada, fiilleri tecelli ediyor. Allah'ın kuruna olan muamelesi tecelli edince birebir, işte şehir bile şerefleniyor, mukaddes belde oluyor. Gece Kadir gecesi oluyor, ay Ramazan ayı oluyor. Allah kıymetinizi bilin diyor. Değerinizi bilin diyor. Bir kendini böyle Allah'ın kıymet, değer, şeref verdiği gibi bilenler vardır, görenler vardır, anlayanlar vardır, bu şerefi taşıyanlar vardır. Bir de Bunlar yokmuş gibi muamele edenler vardır. Böyle bir şey yokmuş gibi. Bu dehşet bir şeydir. Dehşet verici bir şeydir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. O gün, kıyamet günü herkesin peşinden koştuğu şeyi, göreceği o gün, o günü neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. Başka şeyin peşinden koşuyordu insanlar. Allah her birinin önüne, neyin peşinden koştuğunu gösterecek, önüne koyacak. ''Bak sen, ben seni ne için yarattım, bak sen neyin peşinden koştun.'' deyip önüne koyduğu gün. İnsanın onu gördüğü, herkesin onu gördüğü gün, yani durum o kadar vahim, o kadar dehşet vericidir ki, neredeyse o günü kendimden bile gizleyeceğim dedi. ''Durum bu kadar kötü.'' dedi yani. Haberiniz olsun. Haber veriyor. Neyin peşinden koştuğuna bak. Eğer o Allah değilse, Allah'ın rızası değilse, ebedi hayatın değilse, Allah'ın sevgisi değilse, Allah'ın yakınlığı değilse, Hazreti insan olmak değilse, cennet değilse, sen kaybetmişsin. Sen Rabbini kaybetmişsin. Sen kendini kaybetmişsin. Neyin peşinden koşmuşsan, sen ona tapmışsın. Onu sevmişsin. Onun peşinden koşmuşsun. Hayatını onun yolunda kurban etmişsin demektir bu. İnsan nerede olursa olsun Allah ona ne buyuruyor? Dön diyor. Dön. Gel diyor. Dön. Dön seni kabul ediyor. Gerisini olmamış gibi kabul ediyor. Yaşadığın bütün yanlışları yaşanmamış gibi kabul ediyor, siliyorum dedi. Olmamış öyle bir şey. Allah olmamış değilse olmamış. Üstünü kapatırım, olmamış. İnkar ederim dedi bir de. O günahlarını inkar ederim dedi. Farz et ki yeni doğmuşsun, ben sana böyle muamele ederim. yani bir ömür vermiş, ömrünün çoğunu yanlışta harcamış, olsun diyor. Sen dön yeter. Gerisini saymıyorum, sanki sen yeni doğdun. Yeni doğdun derken, sevaplarını silmiyorum. Onlar kalsın, günahını örtüsün. İnkar ediyor. Nasıl bir rahmettir? Nasıl bir Sevmek, aşk, muhabbettir. Nasıl bir ciddiye almak, nasıl bir değer vermek, nasıl bir şeref vermektir? Allah bizi, Allah'ın kendisine verdiği şerefi bilenlerden eylesin. Bu şerefi taşıyanlardan eylesin. Bu şerefe layık olduğunu İnkar edenlerden eylemesin. Allah'ın kendisine verdiği şerefi yok sayanlardan eylemesin. Amin. Şerefi Allah'tan değil de başka şeylerde, mevkide, makamda, dünyada, başka şeylerde arayanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi bir an bile kendisini unutmayanlardan, huzurunda olduğunu yaşayanlardan, tadanlardan eylesin. Allah hangi muamele olursa olsun, o muameleyi Allah'ın kendisine yaptığını kazansın diye, Hazreti insan olsun diye, kendisine dönsün diye yaptığını anlayıp, gerektiği gibi, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi karşılık verenlerden eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.